Ben Ömer Madra. Ben Yüce Asımmez. Desteği için de dinleyicimiz Faruk Günayç'te çok teşekkür ederek iklim için programına başlıyoruz. Geçen hafta böcekleri konuşmuştuk Ömer abi ama siz rahatsızlığınız yoktu. Evet. İçimde bir ukde olarak kaldı çünkü biliyorum ki sizde en çok tedirgin eden konulardan bir tanesi gezegenimizin içinde bulduğu e, hali göz önüne alırsak. Bu hafta da ona biraz devam edeceğiz. Aslında bir konuğumuz olacaktı ama e, kötü hava koşulları nedeniyle ulaşamıyoruz. Kendisi köyde mahsur kaldığı için. E, ama biz devam edelim böcekler konusunda. Yeni bir rapor yayınlandı geçtiğimiz günlerde. E, bu rapor hem Sidney Üniversitesi'nden hem İngiltere ve Dünya'nın değişik üniversitelerinden bilim insanları tarafından hazırlanmış bir rapor. Yüzyıla e, kadar... Gezegendeki eğer yok oluş hızı böyle devam ederse tüm böcek nüfusunun yok olacağını söylüyor bu rapor. Ama hani yüzyıl ne de olsa bizi çıkarır diye sakın düşünmeyin. E, raporun detaylarına indiğimizde öyle değil. E, yani birkaç 10 yıla kadar e, böcek nüfusunun yarıya yakınını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız aslında. Yılda toplam böcek nüfusunun kütlesinden yılda 2.5'lik bir yok oluş bir evet. Muazzam bir oran, muazzam bir oran e, söz konusu. E, ve bu hızla son 25-30 yılda e, ulaştığımız bir hız. Ee, bir sürüsü e, çok ciddi oranda etkileniyor bu e, süreçten böceklerin e, ama özellikle raporda belirtilen kelebekler, e, arılar, uçan karıcalar, sinekler ve gübre böcekleri en çok etkilenen türler olarak e, belirtiliyor raporda. Zaten e, son birkaç yıldır çok fazla rapor yayınlanıyordu Avrupa'daki arı nüfusu hatta Türkiye'de de buna dair bir takım veriler ortaya çıkmaya başladı. İşte geçen yıl yüzde 40 civarında bir arı kaybımız olmuş bizim de Türkiye'de ve belli noktalarda yüzde 70'lere çıkıyor bu kayıplar. Bu da muazzam bir oran. Tabii hiç yiğin üzerinde de durulmuyor bunların tozlamada ne kadar önemli. Yani bütün gıdasını birbiri hem onları yiyen hayvanların. hem de onları yiyen hayvanları yiyenlerin de e, hayatı domino taşı gibi de devriliyor hepsini. Evet, tabii. Rapor buna da işaret ediyor. İlk halden etkilenecek olanların kuşlar, sürüngenler e, ve e, sucul yaşam olduğunu söylüyor. Çünkü raporda dikkat çekilen bir önemli özellik de e, e, bu böceklerdeki hızlı yok oluşun en temel nedeninin e, yaşam alanı kaybı olarak e, vurgulanıyor. Yani Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bir göl bir anda ortadan yok oluyor ve o göle bağlı olarak hayatın tamamı son buluyor. Bu aslında birçok böceğin de yaşam alanının yok olmuş olması anlamına geliyor. Ki raporda ona dikkat çekiyor. En büyük böceklerdeki yok oluş sularda özellikle gerçekleşiyor. Sucur yaşamdan dolayı. Hızı çok yüksek. Giden böceklerin yerine ise kirliliğe dayanıklı böcekler yer alıyor. Yani iki taraflı bir tehlike söz konusu. Evet. Hem ekosistemin sağlıklı işleyişi için önemli bir rol üstlenen böceklerin yok oluşu çok ciddi oranda. Hem de bunların yerine alan i̇stilacı, e, istilacı türler ve e, işte çevre kirliliğine ve e, atıklarımıza daha dayanıklı türler yer alıyor. Bu da başka bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Çünkü onların ne getirdiğini henüz tam olarak bilmiyoruz e, birçoğunun. Evet. Rapor e, aynı zamanda bunun e, tarıma yansımalarının da özellikle böcek kütlesindeki yok oluşun tarıma yansımalarının da öyle yüzyılı e, bulacak kadar uzun sürmeyeceğine işaret ediyor. Aynı şekilde e, birkaç on yıl içinde tarımsal faaliyetlerde de bu düşüşün büyük bir düşüşe neden olacağına işaret ediyor. Ee, aynı zamanda e, böcek nüfusunun hızlı düşüşünün en önemli nedenlerinden bir tanesini de yine tarımda kullandığımız ilaçlar olarak işaret ediyor. Pestisitler. Pestisitler. Aslında Neonikotun bunlar artık iknaş... ilaç dememek gerekiyor. Evet, Zehir. Ben e, zehire Dil, ilaç, ilaç denmesin. Evet alıştı biraz. Türkiye, buna. Türkçe özgü bir şey olarak gelişti. Yani Fare zehirine de ilaç dendiğini biliyorum yani. DDT ilaç diye ilkokulda kafamıza sürdüklerini hatırlıyorum. Evet. <gülüyor> ee, dolayısıyla belki de o yüzden evet, böyle oldu. Kafamıza mı sürüyorlar DDT ilaç evet, diye? Evet, bit, bitlenmeye karşı. Belki de bu o yüzden ben böyle bir oldu. Kaç kere maruz kaldım ben hatırlıyorum <gülüyor> çocukluğumda. Ee, dolayısıyla raporda birçok bir detay var ee, raporda böceklerin gidişatına ilişkin ve e, hiçbir söylenen söz iç açıcı değil. Ee, özellikle biraz önce altını çizdiğimiz tarımda kullanılan kimyasalları bir an önce değiştirmemiz gerektiğini, tarım yapma metodumuzu bir an önce değiştirmemiz gerektiğinin de altını çiziyor aynı zamanda rapor. Ee, ve bir diğer böcek nüfusunun e, daki değişimdeki önemli etkenlerden bir tanesi olarak da iklim değişikliğini gösteriyor. Evet. Artan sıcaklıklar e, ve e, yağış rejimleri böceklerin yaşam döngülerinde önemli bir etken olarak kendini gösteriyor raporda. Ben de bir şey ekleyeyim yani böcekler üzerinde epey konuştuktu bugün daha elimize. Geçen hafta sonundan itibaren başlayan çok hızla dehşet ve kıyamet e, raporları birbirini izleyerek geliyor. işte geçen cuma günü söylemiştik tarım yüzde yirmilik bir gerileme u, u, gerilemeye uğramış. Verim, topra tarım toprakları ve işte bu senin de biraz önce sözünü ettiğin pestisidlerin... ulu orta kullanımı bir tek yani yaşayan bir de otlar dışında ve o monokültürü İşte neyse 6 tane ürüne indirgenmiş durumda. Onlar dışında hiçbir şeye hayat hakkı tanımayan bir medeniyeti var. Bu hayat hakkı tanımamasının sebebini de yine aynı şekilde o dehşet verici raporlardan bir tanesi olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle dünyadaki gıda üretimine düştüğü i̇şte raporu. Söylüyorum, evet, evet. Dıştı, düştüğü raporu vardı. Bu rapora göre de gıda arzı ve çevre büyük bir tehdit oluşturuyormuş. Ee, raporda gıdalarınız gıdalarımız için kritik önemde olan bitki hayvan ve mikroorganizmalar yok olduğunda biraz önce bahsettiğimiz böceklerin başına gelen şeylerle beraber tetiklenen diğer olaylardan da bahsediliyor burada bunun geri dönüşü yok deniliyor herhangi evet. bir şekilde geri dönüşü yok fa gıda bitiyor evet, yiyecek yemek bitiyor raporunu koyduk da internet şimdi yeni de iki tane araştırma çıktı yani ne diyeceğim hakikaten ee, bilemiyorum bir tanesi Quanta. E, dergisinde Natalie Wallcover'in bir bilim gazetecisi yazdığı bir şey yani California Institute of Technology'de bir süper komputer e, süper bilgisayar e, simülasyonları ile benzetilemeleri ile e, yaptığı bir şey var dünyada bulut kalmayabilir. Eş evet. strato kümüls bulutlarının tamamen ortadan kalkabileceği üzerine bir çok ciddi bir araştırma var. Yani Bu tabii e, şey anlamına geliyor. Yani Geri yansıtma özelliği de çok olduğu için beyaz bulutların güneş ışınlarını yani bir 8 derece daha artabileceğine, yol açabileceğini hesaplamışlar. Bu da 12 derecelik bir sıcaklığında yani, yani artık bölgede, kuzey kutup bölgesinde timsahların rahat rahat yüzebileceği bir ortam Ama başka bir canlının herhangi bir yerde kalmayacağı anlamına geliyor. Timsahları da yaşamasının pek mümkün olamayacak. Evet. Şimdi bu Nature Climate Change dergisinde de çok itibarlı bir dergide de başka bir araştırma daha çıktı. O da yani şimdi artık bir hayli ciddi şekilde Amerikalıların bile yüzde seksenin küresel ısınma... E, vardır ve tehlikedir diye düşünmeye başlamış. Bu çok önemli. Çünkü Kaliforniya yangınları işte bütün bu fırtınalar Florida'da şurada burada Ama, e, döndüler. Fakat e, Trump bom. tabi bütünüyle şeyleri taşıyor. Yani inkarcıları <gülüyor> karbondioksitin iyi bir şey olduğunu söyleyen insanları mesela iklim değişikliği bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini sarsar mı sarsmaz mı konusunda çok önemli Pentagon'un raporları var ya mahvolacağız bütün <gülüyor> üstlerimiz 800'e yakın üstü var dünyada ve çoğu deniz, bir kısmı denizlerin altında kalacak filan bunun başına bunu araştırma grubunun başına karbondioksitin harika bir şey olduğunu söyleyen birini getirmeleri gibi tuhaflıklar var Sonuçta gezegene ciğer olarak bakarsanız Trump'a emanet ettik gezegeni. Yani evet, çok, çok şaşırtıcı şeyler değil. Yani Nature Climate Change'de insanlık bu böyle net işaretleri artık gözden kaçıramaz demişler. Ve yüzde birin şey milyonda birin altındaymış insan kaynaklı olmaması ihtimali. Yani insan yapmadı diyorlar ya yani kendiliğinden oluyor olur böyle şeyler döngü filan bu ihtimalin 1000 e, milyonda birden az oldu sadece insanın yaptığını söyleyen araştırmalar da var. Yani bunu bunu sürekli söylüyorlar bunun aslında çok basit bir yöntemi var işte buzullardan aldıkları. E ...buzulların arasına sıkışan havayı... E, ...günümüz havasıyla... ...karşılaştırdıklarında sanayi döneminde... ...ne kadar biz atmosfere, karbon... ...katkısı sağladığımız çok net bir şekilde... ...tartışma götürmeyecek şekilde... ...zaten ortaya çıkıyor. Evet, tabii kesin yani... ...ve bu şeyi de yapmak lazım... ...bir de yeni bir araştırma daha çıktı... ...Guardian'da bir kocaman dosya yaptı... çimento dosyası... Evet. Hmm. ...sayfalar dolusu... ...yazı var ama... ...yani iklim faciasına... ...bizi sürükleyen şey çimento... ...ve geri, çimentoyu artık... ...vergilendirmenin... ...tam zamanı geldi diyor... ...ve bir de çok önemli bir... E, ...yazı da... ...yayınlandı onu çevirmekteyiz... E, ...ve yakında... E, ...internet sitesinde de koyacağız... ...Chris Hedges'in Truthdig sitesindeki... ...Extinction Rebellion... ...yani yok oluş isyanı konusunda... ...çok ayrıntılı bir yazısı var... şeyle de bu şey yürüten, Britanya'da bunu başlatan kişiyle de yaptı. Roger Hallam'la yaptı mülakatlardan. Yani şöyle başlıyor yazı. Bir tek çok küçük bir umutsuzluklar içinde bir şansımız var. Yaklaşmakta olan bu ekosay ekosidi diyor. Yani yok oluşu. Ve e, insan türünün ve onunla beraber pek çok başka türlerinde yok oluşuna giden çok yakınlaşmış olan felaketi önlemenin tek yolu dalga üstüne dalga şiddet kullanmayan sivil itaatsizlik yapıp da, ailemleriyle özellikle de gençlerin dünyanın çeşitli yerlerinde yapmakta olduğu gibi ve bunları belli başlı endüstriyel ülkelerin başkentlerinde ticareti ve ulaşımı da ilerliyor. ...sekteye uğratacak şekilde... ...ve sonunda artık yöneten elitlerin de... ...bu saçmalıklardan vazgeçip... ...iklim felaketi konusunda... ...gerçekten konuşabilmeye ...zorlamalıyız onları... ...ve 2025'e kadar... ...yani 5 sene içinde... ...aşağı yukarı... ...radikal tedbirler alıp... ...karbon emisyonlarını... ...durdurmak... ...ve de bağımsız bir... ...vatandaşlar komitesi de kurup... ...yani... elimizden çalınan demokratik şeyleri 150 yıldan beri yiyip içip petrol yedik petrol işedik diyebiliriz bunu artık fosil yakıtların e, bitirişini önleyecek bir komite halk komitesi oluşturmalıyız eğer bunu yapmazsak kitlesel ölümle karşı evet. karşıyayız. Sadece insan türlerinde de değil işte problem başından yani. beri söylediğimiz gibi diğer bütün türlerinde yok oluşuna neden olacak olan kitlesel bir ölüm. Evet ve yani diyor ki 15 şimdi 15 Mart'ta dünya çapında bu Greta Thunberg'in e, Grevci Greta diye bizim adlandırdığımız e, İsveçli kız çocuğunun tek başına başlattığı ama bütün dünyaya yayılan eylemleri şimdi 15 Mart tarihinde bütün dünyada olacak ve yüz binlerce kişinin katılması umuluyor, bekleniyor. Bir o var. 15 Nisan'da da pazar. Bu 15 Mart Cuma günü. Evet. 15 Nisan'da da Extinction Rebellion denen işte yok oluş isyanı diye adlandırılan grupta 15 Nisan Pazartesi günü de çok ciddi bir sivil itaatsizlik eylemini başlatacağını, onun hazırlıklarını yapacaklarını açıkladı. Önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gençler Sunrise hareketi altında. Çok hızlı bir şekilde örgütlendiler ve bütün Amerika ayakta aslında. Yüzde sekseni evet. artık iklim değişik. Daha birkaç yani geçen sene bile %50'nin biraz üstüne çıkmıştı. E belki senede de %40'ın altındaydı küresel iklimde. Ama bütün bu olup bitenler Amerikan halkını da muazzam yükseltti yani. %80'in üzerine çıkmış. Yani kopmuş Amerika aslında ortalama halk. Bizde Şimdi de bilinçlerde şey Michelin ofisini bastılar. Bir programda konuşmuştuk yine yapılan bir araştırma Türkiye'de de halkın yüzde sekseninin iklim değişikliği konusunda evet. duyarlı ve sonuçlarından da korktuğunu ortaya Evet koyuyordu. Ama şöyle de bir durum var iklim değişikliğinin fosil yakıt endüstrisinden o ortaya çıktığı konusunda bu duyarlılık aynı seviyeyi korumuyor. Yani kömür yakmanın, petrol tüketmenin iklim değişikliğine sebep olduğunu... ...biraz daha o bağlantıyı kurabilmek için çaba sarf etmesi gerekiyor... ...sivil toplum kuruluşları da başta olmak üzere. Aynı zamanda devletin de bunu göstermesi gerekiyor. Ee, Ama devleti, devleti zorlamak e, gerekiyor evet, tabii. Evet, bil, bilenlerin talep ediyor olması bile önemli bir şey ki... ...şu anda pek o da yok işin açıkçası. Yani şey, şey ilk defa oldu, yani bu Mitch McConnell... çok petrolcülerin tamamen cebinden çıkma bir aday yani adam şeyin senato başkanı ve onun ofisini bastılar ve adam o kadar korktu ki bu anneleri babalarıyla 6-7 yaşında çocukların da içinde bulunduğu bir grup yeni bu ve yeni yeşil yeni düzen Green New Deal'ı eğer desteklemezseniz sizi gelecek bu kuşak sizin oylarınızı göreceksiniz ne alacağınızı filan dediler ama hem demokratların lideri kızdı buna ve sana, bize bana mı öğreteceksiniz dedi bir 85 yaşında bir kıdemli senatör dayan Feinstein var California senatörü hem de asıl tabii Kentucky senatörü ve senatoda çoğunluk lideri Mitch McConnell ...Kentaki senatör tamamen petrolcülerle bağlantılı. Ama yüz bin küsürün <gülüyor> imzayla geliyorlar. Oturma e, grevi, eylemi <gülüyor> yapıyorlar. Ve de tutuklattı. Yani gözaltına aldırdı çocukları. Onlar ters kelepçeyle. Evet, ters kelepçeyle. Uç Saydar yoğun söyleyerek gittiler ama sen hangi taraftasın söyle bana diye. Tavrını belli et şarkısını söylüyor Yani bir yükselen şey var. Muhalefet var. Ee. Gençlik hareket. Ama yani görünen o ki kolay da olmayacak. Aynı zamanda yükselen tüm dünyada bir sağ iktidar da var. Muhafazakar ve sağ bir i̇şte iktidar tabii. da var. Ama onu, onu da önlemenin tek bu konuya bu. bakışı da hakikaten çok muhafazakar. Yani 85 yaşındaki bir insanın Greta'dan öğrenecek çok şeyi var bugün. Senden öğrenecek hiçbir şeyim yok diyor evet. ben çocuklara. Ben evet. Bana mı öğreteceksin? Seni kim o kadar çok şey öğütümlüyor falan diye konuşuyor. İşte Ama... güdümleme ile alakalı bir haber daha çıktı. Ee, nerede çıktı diye soracak olursanız Svenska Dankblad. Dankbladet Dagbladet. Dagbladet adlı gazetede çıktı. Greta Thunberg'i ön plana çıkaran ilk olarak bu haberleştiren ee... Aktivistlerin ya girişimcilerin aslında bu işten çok fazla para kazandığını sattığı dergilerdir milyonlarca sattığını ve aynı zamanda koydukları videoların birçok milyonlarca defa izlendiğini ve buradan gelir sağlıklarını bunun sebebinin ne olduğuna dair bir şey yaptılar arkasında soru sordular. Arkasında kimler var hangi karanlık? dank Dankbladet'in arkasında kimler var diye sordunuz değil mi? evet. Yani bu İsveç derginin arkasında... Dergi şip, değil, en eski gazetesi. En, en eski gazetesi, gazetesi, gazetesi, gazetesi, özür dilerim. Biri, evet. Ee, Shipstead adlı e, bir kuruluş var. Peki Shipstead'in arkasında ne var diye soracak olursanız... Dünyasal Yok. Mi? Norveç Hükümet Fonu var. Ha. Yani bu petrol fonu olarak bilinen, petrol gelirini... E, dünyanın en büyük petrol gelirlerinden bir tanesini... Saklayıp bundan emeklilik fonu olarak dünyaya lanse eden... büyük bir petrol fonu var. 1 trilyonluk 1 trilyon dolarlık e, bir geliri var aynı zamanda şeyi var. E, hacmi var bu petrol fonunun. Buradan çıkan parayla bu petrolcülerin asıl İskandinav lobicilerinin, petrol İskandinav petrol lobicilerinin parasıyla kurulan oluşumlar, onların da çıkardığı gazeteler. Şimdi bu tür sorular sormaya başladılar. Greta'nın arkasında kimler diye. Peki bu gazetelerin arkasındaki kimler diye soracaklar. Güzel sorular bunlar. Fosil. Yani ama herkes için sorulduğunda Ve yanıtı gerçekten objektif olarak verildiğinde gerçekten güzel sorular. Yani... Greta'nın arkasında Greta tabii olduğunu aynı biliyoruz. Aynı soruyu iklim, de karbon emisyonunun arkasında kimler var diye sorduğumuzda da bir resim çıkıyor karşımıza zaten. Evet. İşte onu yapıyoruz. Biz de evet. yapmaya çalışıyoruz kendimize göre. Yani şey diyor... 15 Nisan hareketi diyor sönebilir, sönümlenebilir belki diyor yani. Unutut e, Fakat e, ya top, büyük kalabalıklar da olmayabilir diye bitiriyor heciz yazısını ve apatetik kalmış, e, kayıtsız kalmış olabilir halk diyor. Ama bir avuç insan bile bir köprüyü, bir yolu bloke etmeye kalkarsa ve hemen polis tarafından da hızla götürürse ve dikkate, dikkat bile çekmese bile Değer, ben bir babayım, çocuklarımı seviyorum, mesele benimle ilgili değil, çocuklarımla ilgili ve an analar babalar da böyle yapar diye bitirmiş yazısını. 15 Mart ve 15 Nisan bu tarihleri defterlerimize kaydediyoruz, not, not ediyoruz. Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.